Günaydın Tuba merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Avrupa neler konuşuyor bakalım bugün? E, Avrupa neler konuşuyor? Bugün bir ülke gündeminden bahsedeceğim. İsviçre'de kadınların emekliliğinden bahsedeceğim. E, ama ondan önce daha geniş bir şekilde... E, Rusya merkezli bir takım gelişmelerden bahsedeceğim. Bu Rusya-Ukrayna savaşı e, çeşitli boyutlarıyla ilerlemeye devam ediyor. Ve Avrupa'nın gündemini de e, meşgul etmeye devam ediyor. E, öncelikle bu seferberlik huzursuzluğu diyeceğimiz e, bir şey var e, Rusya'da. E, bazı medya organlarına göre e, Putin'in şimdiye kadar yaptığı iki hata varsa e, birincisi... Ukrayna'ya savaş ilan etmekse ikincisi de bu kısmi seferberlik çağrısı deniyor. Bunun ülkedeki huzursuzluğu göstermesi açısından ve Putin'i zayıflatmak açısından son derece kritik bir gelişme olduğu söyleniyor Avrupa medyasında. Ama seferberlik öncesinde şeyden de bahsedelim e, bu Rusya'nın ünlü pop yıldızlarından Puga e, daha önce sessizdi e, yani bu savaşa ilişkin olarak bir şey söylemiyordu e, ama eşi savaşı eleştirdiği için dış güçlerin ajanı ilan edilince o dedi ki yani eşim eğer dış güçlerin ajanıysa ben de dış güçlerin ajanıyım. Ee, ve eşimin yapmaya çalıştığı şey sadece gençlerin hayali amaçlar uğruna ölmesine razı olmamak o gerçek ve dürüst bir Rus vatanseveri dedi. Bu Geceva e, yani tüm kesimler tarafından sevilen saygı duyulan. Ee, ve Putin tarafından da Kremlin'de ağırlanmış bir e, pop yıldızı olarak e, söyledikleri tüm e, halkı etki edebilen e, bir sanatçı. Efsanevi o... bir küfüreti varmış yani zaten. Evet evet evet. evet en misin? tanınmış kişisi finans denebilir yani. Evet ve dolayısıyla yani hani böyle çok yüksek perdeden genel olarak konuşmayan birisi hani onun bu sözleri artık burasına kadar geldiğini gösteriyor ve hani bu açıklamasında da sözlerini dikkatlice seçmiş şey deniyor insanların düşüncelerini şüphe tohumları ekecek kelimeler buldu deniyor Dolayısıyla Hani huzursuzun baş gösterdiği noktalardan birisi bu bugaçevaydı sonrasında da kıs bir seferberlik çağrısı sonrasında hani bir noktada benim baktığım haberlerde yapılan protestolarda en az 2000 kişi gözaltına alınmıştı yani en az 2000 kişinin gözaltına alınmış olması demek pek çok şehirde binlerce kişinin tüm bu baskılara rağmen protestolara e, katılmış olması demek. E, bu da huzursuzluğu göstermesi açısından önemli. E, Rusya'da artık e, içeriden çok fazla muhalif e, yayın yapan e, pek bir medya organı kalmadı. Ama Facebook'a baktığımızda mesela e, yorumlar görüyoruz. E, örneğin Navalny'nin dava arkadaşı Leonid Volkov şey diyor bu seferberlik çağrısı için kaybedilmiş bir savaş uğruna yem olmaya gönderilen gençler olarak tanımlıyor bu insanları ve hani lojistik olarak Rusya şimdiye kadar savaşta pek çok baş sızlık kaydetti. Bu da onlardan birisi olacak. Yani yedek askerleri bulmada, konuşlandırmada, beslemede ve bir şekilde silahlandırmada başarılı olununca varsayılsa bile bunların savaşmaya hazır olması en azından birkaç ay alır. Ancak yine de savaş cephesinde pek bir işe yaramazlar. Putin askerleri gerçekten cephede yem olmaya gönderiyor diyor. öte yandan hani şey biliyoruz sınır kapılarında binlerce araçlık konvoylar oluşuyor. İşte Rusya'dan kaçan kaçana. Rusya'dan ekonomist ekonomist Maxim Mironov Facebook'ta şunu yazmış. Askeri çağrılanlar havuzu oldukça geniş olduğundan daha okumuş ve zengin gençlerin askerlik görevinden kaçınması daha yoksul akranlarının askeri alınması pahasına oluyor ve kişisel kurtuluş bir kurtuluş değildir demiş. Yani Rusya'nın içinde muhalif çevrelerde hani daha kitlesel bir şey yapmak gerektiği yönünde yorumlar olduğunu söylemek mümkün. E, e, ayrıca dün Guardian gazetesinde zaten pasaport sahibi olan Rusların da azınlıkta olduğunu uzun zamandan beri özellikle savaştan sonra pasaport ver, da vermediğini e, Rusya'nın söylüyordu, yazıyordu. Takatını e, reddedenlerin de pasaportlarının da iptal edileceği de ekleniyordu aynı haberlerde. Yani <gülüyor> dolayısıyla Rusya zengin ve okumuşlarla ee, i̇şte yoksul e, kesimden olanları eşitlemeye e, çalışıyor askeri almak konusunda diyebiliriz Rus yönetimi e, ve şey e, yani e, Sergei Şoygun'un bakan e, 300 bin yedek personelin alınacağını söylemiş ve bu genel yedek açısı içinde de ufak bir oran diyor. Ama alınanlara baktığımızda e, işte valilere e, hani belli kotalar verilmiş ve valiler de bu kotaları doldurmak için hani yaşına, sağlığına, askeri deneyimine bakmaksızın kitleler halinde askere alım yapılıyor. Ve bu da halkta büyük huzursuzluklara yol açıyor deniyor. Hani engelliler bile alınıyor e, şeklinde ya, haberler var. Bazı fotoğraflar vardı sosyal medyada paylaşılan. İnanılmaz gerçekten. Yani doğru mu tabii bilemiyoruz dalga geçmek için mi yapılıyor ama eğer gerçekse çok tuhaf çünkü herkesin beyaz saçlı olduğu yaş ortalamasının böyle 50 falan olduğu bir şey bölükler var yani onları toplamışlar. Çünkü bu öncelik şöyle ya savaş deneyimi işte asker deneyimi askerlik yapmış olma deneyimi olanlar şu anda güya alınıyor onların da yaş ortalaması baya yüksekmiş. Romanya'dan spot medyadan tam senin söylediğine işaret eden bir yorum var. Sosyal medya çaresiz ebeveynler ve devlet yetkilileri askere alınanlarla komutanlar göstericilerle kolluk kuvvetleri arasında yaşanan tartışma ve çatışma videolarıyla dolu. Rejimin çöküşünden bahsetmek için elbette henüz çok erken ancak Putin hiçbir zaman şimdi olduğu kadar savunmasız olmamıştı deniyor. Yani tabii Avrupa'da yani Putin'in zayıflamasına dair sürekli böyle haberler görüyoruz ama sonrasında işte yapılan anketlerde Putin'in savaş stratejisinin %70'lerde 80'lerde desteklendiğini görüyoruz. Yani bunu akılda tutarak da bu yorumları şey yapmakta, okumakta fayda var. Ama yine de eee bir yandan son derece huzursuz bir e, seferberlik hali olduğunu e, söylemek mümkün. Bu söylediğim ee, çok önemli. Pardon bir ufak ilave edeyim. Çünkü Pugacov diye okunuyor galiba. Onunla ilgili bir e, e, şey de gördüm bir e, Moldovan insanla konuşurken. Ve e, tanır mısın diye sordum. Tabii çok çok severim falan dedi. Fakat e, peki ne diyorsun bu itirazına dedim savaşa karşı Bugaçova'nın e, e, orada yanılıyor dedi. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani. E... Ya yani belki içinden farklı bir şey düşünüyordur, belki içine bir şüphe tohumu ekilmiştir. Yani belki de sizin söylediğiniz gibidir. Evet, evet, hakikat sonrası toplum böyle bir şey işte. Evet. E, Avrupa'da e, bu sefer Berlin Avrupaya yansıyan boyutlarından bir tanesi e, bu asker kaçaklarına. Ee, ne yapmalı? Nasıl davranmalı? Ee, yani asker kaçağı mı, vicdani redçi mi? Bir yandan birkaç hafta önce konuşmuştuk biliyorsunuz hani Ruslara turist olmaları için vize verilmesi konusunda sağlanan kolaylık anlaşması askıya alınmıştı. Dolayısıyla hani Rus turistleri istemiyor Avrupalılar. Hani Ruslara öyle bir mesafelenme hali var. Öte yandan şimdi bu şeyler seperberliğe katılmak istemeyenlere nasıl e, davranmalı? Onlara kuca kaçmalı mı? E, bu arada Zelensky de şey çağrısı yapmıştı. E, Rusları silah altına girmek konusunda direnmeye ve ülkeden kaçmaya e, çağırmıştı. E, Avrupa ne yapmalı diye tartışıyor. Bir yandan e, hani bu noktada sınırlar açılsa yine bir göçmen dalgası olabileceği ve Avrupa'nın bununla baş etmekte güçlük çekebileceği söyleniyor. E, ayrıca gelenler arasında rejim yanlısı olanların ve provokasyon yapabileceklerin Olabileceği söyleniyor. E, kucak açısı bile iyi bir denetleme ve gözetleme mekanizması kurulması gerektiğini söyleyen yorumlar var. E, Polonya'dan Onet e, medyasından e, yorumu da şöyle aktarayım. Şöyle demiş yorumcu bu ahlaki değil tamamen pragmatik bir değerlendirme. Düşmanın savaş gücüne zarar vermenin en iyi ve en eski yollarından birisi askerlerini firara teşvik etmektir. Putin seferberlik ilan ederek bize bu fırsatı gümüş tepside sunmuş oldu diyor. Yani bu sınırları açmanın Putin'i zayıflatacağını söyleyenler de var yani bu vicdani tçileri ne yapalım Bunlar vicdani etiçimi tartışması da yürüyor bir yandan Avrupa'da ee, ve son olarak Rusya ile bağlantılı olarak e, siz e, bugün e, açık gazetenin başlangıç kısmında söylediniz Baltık denizindeki kuze yakın doğalgaz boru hattına yapılan e, boru hattındaki sızıntılar meselesi. E, genel olarak Avrupalı siyasetçiler ve Avrupa medyası e, bunun bir sabotaj olduğu ve bu sabotajın da Ruslar tarafından gerçekleştirdiği konusunda hemfikir e, görünüyor. E, sızıntı gerçekleşiyor. Sızıntının gerçekleştiği dört e, nokta tespit edilmiş şimdiye kadar. İkisi İsveç'in ekonomik bölgesinde yer alıyor, İkisi de Danimarka'nın e, ekonomik sahasında e, yer alıyor ve bu hükümetlerde bunun e, işte Sobatöje olduğu o, ihtimali çok güçlü e, olduğunu e, söylüyorlar. E, şimdi bu bugün sanırım tespitinin üçüncü günü bugün. E, yani böyle bir saldırı yapılmış olması Avrupa'da. Ürküntü e, yaratan bir durum. E, örneğin Belçika'dan De Morgan gazetesinde şöyle bir yorum var. Saldırılar, sabotaj gibi hibrit savaş yöntemleri açısından Avrupa'nın nasıl bir tehlike altında olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor demiş yorumcu. Republika'daki yorumcu ise şöyle diyor. Kremlin her şeye hazır olduğunu gösteriyor. Batının yaşam kaynağı olan en hassas damarını su altı altyapısına hedef alıyor ve böylece gerginliğin düzeyini artırıyor. Deniz zeminine tesis edilmiş ağları biz bütünüyle bağlıyız. Sadece enerji temini açısından değil en başta veri alışverişi ya da Telefon görüşmeleri aracılığıyla iletişimin yüzde 97'sinin gerçekleştirildiği dijital bağlantılar bakımından da durum. Böyle diyor. Yani şu anda sadece işte doğalgaz e, altyapısına saldırı gibi görünüyor. Ama yani su altı altyapısını hedefleyebileceği ve bunun da Avrupa için çok hassas bir damar e, olduğu söyleniyor. Yani nükleer tehlikeden bahsediliyordu işte Putin işte nükleer saldırı yapabilir mi? Ama bir yandan da bu tip e, savaş teknikleri... De kullanabileceğini de gösteriyor Avrupalılara bu sızıntı durumu. Bunun yarattığı bir tedirginlikten de bahsetmek söz konusu Avrupa'da. Evet son derece karmaşık ve giderek de kötüye giden bir durumdan bahsediyoruz. Bunun iklim konu üzerindeki büyük etkilerinin de işte sen de biraz önce sözünü ettin ayrıntılı bir analiz çıktı. Iklim krizine çok ciddi katkıları olabilir, olumsuz katkıları olabilir bunun diye metan sızması ya da akması diye bulaşması hem denize sulara hem de atmosfere. Evet sadece aklımızda nükleer geliyor e, savaşın yıkıcılığı dendiğinde. E, oysaki yani tüm dünyayı felakete sürükleyebilecek e, bu tip yöntemler kullanılması da gayet yani mümkün ve hani gündemde yer alması gereken bir konu gibi görünüyor. Evet ama ee, bu işin garip tarafı genellikle medyada da çok yer bulmuyor bunlar. Türkiye'de de Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Batı ülkelerin medyalarında da. Bu konuların derinlemesine tartışıldığına pek tanık olmuyoruz. Senin programın özel olarak bunları ön plana getirdiği için çok değerli. Yani. Teşekkür ederim. Ee, ve Ben de bu sızıntı haberini ilk okuduğumda bunun çevresel etkilerini düşünmüştüm açıkçası. Ama sonra e, baktım hani çevresel etkilerinden bahseden... Çok fazla yoktu. Evet. Ee, i̇şte dediğim gibi yani veri alışverişi e, gibi şeylerden e, bahsediliyordu. Yani bu gündeme gelse bile çevre etkisiyle çevre açısından yarattığı yıkım açısından e, Avrupa'da da e, sesler e, çok ciddi. En azından şu aşamada. Rusya ile ilgili gündemi burada bitirip İsviçre'ye geçelim. İsviçre'den yine enteresan ve kritik bir referandum haberiyle karşınızdayım. Geçen pazar günü gayet tartışmalı bir düzenleme, kıl payı bir farkla kabul edildi. Kadınlar emeklilik yaşında erkeklerle eşitlendi. Emeklilik yaşı 64'ten 65'e çıkartıldı ve bu düzenlemede yüzde 50.6 gibi son derece kıl payı bir farkla kabul edilmiş oldu. Bu öncesinde de hani sol partilerin, sendikaların ve kadın örgütlerinin şiddetle karşı çıktığı bir düzenlemeydi. Çünkü kadınlar Başka hiçbir şey de eşit değiller <gülüyor> ama emeklilik yaşında eşitleniyorlar. Ee, örneğin e, Almanya'dan Stoiche Zeitung gazetesinde bir yorum şöyle diyor. İsviçreli kadınlar ortalama bir erkek emekli maaşının yüzde altmış alıyor. Yani emeklilik maaşları zaten yüzde otuz daha az. Ee, ayrıca annelik izni olmadığı için İsviçreli kadınlar doğum yapana kadar çalışıyorlar. Ee, seçim öncesinde yapılan anketlerde erkeklerin eşi, ezici bir çoğunluğu Kadınların emeklilik yaşının arttırılması yönünde e, oy kullanacağını söylüyordu. Öte yandan kadınların neredeyse üçte ikisi karşı oy kullanacağını söylüyordu. Sonucu belirleyen %0.57'lik bir oy oldu. E, cinsiyetler arasındaki amansız mücadele sürüyor demiş e, buradaki yorumcu. Gerçekten de e, bir yandan işte kadınlar daha fazla çalışırken ee, çalıştığı süreç boyunca maaşları düşük emeklilikte de e, maaşları düşük ama emeklilik yaşında eşitleniyorlar ee, ilginç bir durum hakikaten ee, öte yandan e, bu şeyin e, düzenlemenin şöyle bir gerekçesini e, sunuyor hükümet e, emeklilik sandığı bu baby bu boomer çok fazla bebeğin doğrulduğu dönemdeki kişilerin şimdi yaşlanması ve yani emekli yaşının artması çalışan genç nüfusun az alması nedeniyle e, emeklilik kasaları boşalmış durumda ve bunu bir şekilde doldurmak lazım. E, bunu yapmak için de e, şey kadın örgütleri diyor ki boşalan kasaları kadınların üzerinden dolduramazsınız e, diyorlar. E, İsviçre'de de böyle bir gelişme oldu geçtiğimiz pazar günü. Evet yani bu arada bu tarz eşitlik girişimlerinde hadi diyelim ki gerçekten hedef eşitlik o zaman erkekleri düşürsünler kadınların mesai emeklilik yaşına pek öyle olmuyor ama nedense. Evet kasaları bir şekilde doldurmaları lazım herkesin daha çok çalışmasını istiyorlar. <gülüyor> evet, bir, ortalama yaşam ömrü ne kadar artarsa emeklilik yaşı da beraberinde artıyor bu arada. Yani şey kısmı artmıyor, emekli olup da daha rahat e, geçirdiğin evet. zaman kısmı artmıyor, artmıyor. E, çalışma kısmı e, onu hemen dolduruyor evet. e, uzayan yaşam süresini. Evet iklimi değil sistemi değiştir. sloganı burada da geçerli yani. Kesinlikle. Evet, e, Eurotopics e, Bülteninden bu haftalık aktaracaklarım bu kadar e, sevgili dinleyicilerimiz e, Eurotopics Bültenlerine abone olabilirler. Eurotopics.net/tr web sitesine giderek ya da Eurotopics Türkiye diye Twitter'dan bizi aratarak tweetlerimizi de takibi alabilirler. Bu haftalık Eurotopics'ten Avrupa Ne Konuşuyor'dan bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Çok teşekkürler Turba. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.